Allah'ım da bu meseleyi ile beraber, rivayetlerle beraber uzun uzadığı zikrettik. Şimdi Allah subhanahu teala nesil ederse kitab cumadan kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Bismillah. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma günü imam hutbeyi okurken yanında konuşan arkadaşına sus desem bile boş bir iş yapmış olursun. Evet kardeşler bu... Cuma namazı kılarken imam hutbede olduğu takdirde hutbenin anlaşılması, hutbenin idrak edilmesi ve fehm edilmesi için Allah Resulü aleyhissalatu vesselam böyle bir tavsiyede bulunmuş. Böyle bir fiile girişmende yanlış, boş bir iş olduğunu anlatmış. Hadis Buhari ve Müslim ittifak ettiği muttefekun aleyhi olan hadislerden bir tanesi. Allah Resulü diyor ki اِذَا قُلْتَ لِسَاحِبِكَ أَنْصِدْ Arkadaşına sus dersen Cuma günü imamı İmam da o sırada hutbe veriyor ise Fakat Boş iş yapmış Boş iş konuşmuş olursun diyor. Laghun Lokman suresinde de ayeti de geçiyor. Asıl itibariyle Laghun kelimesi Arapçada Batı, boş, gereksiz Aslı olmayan Gibi böyle farklı manalara gelmekte. Katade'den Allah'ın şu sözleri ayet şu ayetleri tefsir ederken şu nakledilmiş. Mesela la yeşheduna zura onlar zura şahitlik etmezler. Zul manası keziptir, yalandır demiş. Diğer ayet de ve yemaru bil lehvi marru boş bir iş gördüklerinde de onu umursamayarak boş bir şekilde onun yanından geçerler. Yani bunun tefsirinde Katade diyor ki la yusaidun ehlel batil ala batlihim ve la yumalunhum aleyhi Onlar batıl ehli batıl konuştukları zaman onlara iltifat etmezler. Onlara karşı batıllarında ne yapmazlar? Meyil etmezler diyor. Lavuh kelimesi için Ebu Ubeyde demiş, güzel olmayan bütün sözlerdir demiş. Şimdi sözün güzelliği veya kötülüğü neye göre ölçülmesi gereken bir şey? Göreceli bir kavram yani aslı neye göre koyduysanız öyledir. Kur'an ve sünnete göre güzel olan güzeldir, kötü olan kötüdür. Kur'an ve sünnetin açıkça Kur'an'da beyan ettiği kötü olanlar ve güzel olanlar maruf şeylerdir. Mesela kötü olanları misal olarak insanın e, insanlara sövmesi, ona gıybetini yapması, onların dedikodusunu yapması vesaire, dilini haram olan işlerle oynatması açık bir şekilde lağı, boş olan şeylerdir. Güzel olan nedir? Sadakayı emretmek, emri bil maruf yapmak, kötülükten nehyetmek. Bunlar da dili hak üzere hareket ettirmenin, çalıştırmanın misallerindendir. Bir de iyinin ve kötünün şeriatın açıkça beyan etmediği yani dönemin gerekliliklerine göre içtihat mertebesinde kıldığı kavimlerin örfünden örfüne değişen durumları söz konusu olabilir. Yani bir söz vardır veya bir hareket vardır. Bir örfte e, muteber iken başka bir örfte kınanan, ayıplanan bir şey olabilir. Bunlar insanların örfünden örfüne değişen şeylerdir. İnsanın ne yapması gerekir? Bu örflere riayet etmesi gerekir. O yüzden İslam alimler fıkıh kitaplarında muru edene saygınlık denen baplar açmışlar. Kavmin kerih gördüğü, insanların kerih gördüğü şeyleri de kerih görmüşler. Ayakta yemek yemek, yani yürüyorken yolda mesela, bununla alakalı şeriatta açık yokken, bir nas yokken birçok fakih bunun saygınlığa edebe yanlış olduğunu buna benzer görüşleri beyan ederek onun kötü bir fiil olduğunu söylemişler. Dolayısıyla sözün iyisi ve kötüsü de birinci kısımda Açık olarak Nasr'da belirtilen iyiler ve kötülerdir. İkinci kısımda da açık olarak belirtilmeyen iyiliğinin ve kötülüğünü toplumun örfüne göre değişen şeylerdir. Müslüman, leh olan, boş olan her şeyden uzak durmalıdır. Şimdi burada bu hadiste e, delil çıkartılan, fık edilmesi ve fehm edilmesi gereken noktalardan biri de şudur. Her zaman hayrın irade edilmesi veya onun zahiren hayır zannedilmiş olması onun şeriat mizamında hayır olduğunu göstermez. Ne demek istiyoruz, neyi kastediyoruz? Bakın, adam hutbede arkadaşına diyor ki sus. Normalde şeriatın hutbe verilirkenki edebi nedir? İmamı dinlemektir, öyle mi? Adamın yaptığı zaten münkerden nehyetmek. Ama münkerden nehyederken vakit doğru değil, yer doğru değil, uslup doğru değil. Vakit niye doğru değil? Çünkü cuma vakti, hutbe verildiği an, hutbe namazdan sayıldığı için konuşmak yasaklanmış şeriat tarafından. İki, yer niye doğru değil? İmam hutbede şu anda, yani namazın içerisinde. Üç, yanlış bir usul Niye? Yani herkes birbirini kalksa, ben onu nehyediyorum diye sus, sus, sus dese, o bir adamın konuşmasından daha fazla, daha büyük uğultular ve gürültüler çıkar. Dolayısıyla bu aslında bir şey daha gösteriyor. Emri bil maruf yaparken yapılan emri bil marufun iyi niyetle, iyi kasıtla yapılıyor olması yapılan uslubun ve edebin de doğruluğunu gerektirmez. Yani bazen bir yanlışı görebiliriz. Onu düzeltmek gibi temiz duygularımız olabilir. Temiz niyetlerimiz ve kastımız olabilir ama bizim bu iyi niyetlerimizi, iyi kasıtlarımızı, temiz duygularımızı şeriata mutabık yapmamız lazım ki amel de niyetimiz kadar kastımız kadar ne olsun temiz olsun. Onun için vakit önemlidir, onun için yer önemlidir, şekil önemlidir. Bunlar önemli konulardır. Bu hadiste de bunun şerhini düşerken İbn Abdilber de kısaca buna değinmiş. Diyor ki İbn Abdilber rahimehullah: "La silaf alim tuhu bayna fuqaha'l amsar fi wujub al-insat li'l hutbeti ala man Ben diyor şehirlerin ve bölgelerin fakihlerinden ve alimlerinden imam hutbe veriyorken hutbeyi dinleyen kimsenin susmasının gerektiği noktasında hiçbir ihtilaf bilmiyorum. Wa ennahu ghayru jaiz an yakula ar-rajul lima sami'ahu min al-juhal yatakallam wa li'l-imam yahtubiyu yawm al-juma' ansit. Cahillerden her kim imam hutbe verirken konuşursa ona sus demenin de caiz olmadığına dair hiçbir caiz olmayacağına ve bu konuda hiçbir hilafın var olmadığını görüş üzerine Bu görüş üzerine de bütün ümmetin icmaadını naklediyor. Diyor ki çünkü bu hadisin gerektirdiği şeydir. Bunun amel edilmiştir diyor fakihler tarafından. Vakaturu'le ani Şabi Şabi'den Said ibnü'l-Cübeyd'den İbrahim el nakhiden ve Ebubarda'dan anhum kanu yetekellemuna fil hutba. Şu rivayet edilmiş ki hutbedeyken bunlar konuşmuşlar. Selef'in büyükleri hutbedeyken konuşmuşlar. İlla hinne kıraatü'l-imam'il Kur'an'ı fil hutbeti haasseten. Nerede susmuşlar? İmam hutbedeyken Kur'an'dan ayetler tilavet ediyorsa, okuyorsa o zaman susmuşlar. Yoksa imamın kendi kela kelamı olduğunda, imam kendi kelamını konuştuğunda konuştukları naklolmuş. Kulluhum <gülüyor> vehebu ala insatu illa lil Kur'an Onlar şudan yola çıkarak bunu söylemişler. Fe izha <gülüyor> kurya Kur'an feslemiyu lehu ve ansıduhu Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun. Dediler ki bu ayeti kerimede susmanın emre olunduğu tek yer Allah'ın sözünün okunduğu yerdir. Yoksa bir beşerin konuşması başka birinin konuşması noktasında konuşmanın kesilmesi gerekli değildir. Hadiste peygamberin dediği aleyhissalatü vesselam arkadaşına sus demesin sus derse boş, boş iş yapmıştırdan kasıt da imam hutbede Kur'an'ın ayetlerini okuyorken arkadaşına kalkıp Sus demesinin manasına hamlettiler, tevil ettiler bu ilim sahipleri. Yalnız diyor, e, sabit sünnet diyor İbn Abdülberk, bu ilim sahiplerinin yaptığı bu içtihadı ve gittikleri bu ameli ne yapar? Reddeder. Hadisin, sünnetin zahiri nedir? Bu diyor doğru bir yol değildir. En basitinden onların diyor, e, bu söyledikleri sözle vardıkları yer hadise muhalefettir diyor. Hadis bu noktada diyor, Medine ehli arasında tek kalmıştır. Irak ehlinden ve Hicaz ehlinden başka beldelerden bu sünnete muhalefet eden bu sünnetin zıddına hareket eden kimse ortaya çıkmamıştır. Bunlar Medine ehlindendir ismini sayılan kimseler. Bunlar bu konuda muhalefette tek kalmışlardır. Diğer fakihler bölgelerin fakihleri bu konuda onlara muhalefet etmiştir diyor. Tabi burada başka bir konu daha var. Alimler ihtilaf etmişler. Meseleyle alakalı olduğu için İbn-i Abdülberon'u da getirmiş. Alimler hutbeye şahitlik edenin susmasının vacipliğinde ittifak etmişler. Yalnız hutbeyi dinlemeyen adam mesela namazın içerisinde değil. Adam seferi, adamın bir özrü var, hasta vesaire. Yani farklı sebepler olabilir. Şeriatın meşru kıldığı adam köle olabilir. İki hafta önceki dersimizde Cuma'nın kimlerden sakıt olduğunu söylemiştik. Veya kadın mesela. Yani dışarı mikrofonla düşünün ki bugün Cuma hutbesinin sesi geliyor. İmam çıkmış. Hutbe veriyor. Tamam orada namazda hazır bulunanlar susacaklar da ama adam hutbeyi oraya dinlemeye gelmemiş. Namaza, iştiraka gelmemiş. Hani bunun da mı dinlemesi susması onun üzerine vaciptir diye ihtilaf etmişler. Burası aslında bu ihtilaf şu ihtilafa benziyor. Bu meseleye kıyas edebiliriz mesela. Biri var oturmuş Kur'an dinleme irade etmiş Kur'an dinliyor. Öyle mi? Hani bunun zaten bu ayetin genel manası üzerine O Kur'anı dinlemesi gerektiğinde ihtilaf olmaz. O da hangisi oyla Kur'yal Kur'anı fasm fazlamıyor. Lahu ansetu. Kur'an okunduğu zaman dinleyin ve susun. Bu ayeti kelime de açık zaten manası. Kur'an dinleme irade edip Kur'anın başına oturan adam dinlemek zorunda. Ama ben var, ben oradan geçiyorum, odadayım, başka işle uğraşıyorum. Ben Kur'an dinleme kastıyla oturmamışım, o kaydı açmamışım mesela. Bana dinlemek de vacip mi? İşte hutbede. Ee, hutbeyi işitip de hutbeye tabi olmayan adamın burada ittiba etmesinin vacip olup olmaması ihtilafı o. ikinci soru olan misalini verdiğim. Yani biz bir işle uğraşıyorken başka bir kardeş Kur'an dinliyor veya yatarken mesela uyurken Kur'an açmışız mesela. Dinlemek zorundaysak uyuyamayız, yatamayız değil mi? Kalkıp oturup dinlemek gerekir. Hani bu caiz midir diye bir soru sorulursa bu ihtilafta hangi mezhebi insan tercih ederse meseleyle benzerliği itibariyle de O meselede de o meseleyi tercih etmek zorunda. Peki alimler nasıl ayrılmışlar bu meselede? İmam Malik, İmam Şafii ve Ebu Hanife ve arkadaşları, İbnu Süfyan es-Sevri ve Evza, demişler ki hutbeyi işiten velev özrü sebebiyle ona iştirak edemeyen bir kimse dahi olsa dinlemek zorundadır demişler. Cumhur fakihler bu görüşe gitmişler. O zaman bu şunu gösterir. Yanımızda Kur'an okunurken biz de başka bir işle uğraşıyorsak veya başka iş meşgaletlerimiz varsa Kur'an'a kulak asmamız, onu dinlememiz gerektiğini gösterir bu mesebin sahiplerine göre. Ee, Abdullah İbn Ömer'den, Abdullah İbn Abbas'tan bu e, onların e, bunu vacip görmediklerini, yalnız böyle bir halde konuşmayı kerih gördüklerini nakletmişler. Böyle bir halde Abdullah İbn Abbas'ın ve Abdullah İbn Ömer'in konuştuğunu ki yani konuşmayı kerih gördüğünü nakletmişler. Allahu alem bizim katımızda da bu sılaflı irdelediğimiz zaman en güzel olan görüşün ve kabulün mes'ebi kerahiyet olmasıdır. Çünkü bu konuda açık bir nas yoktur ki ona haram veya helal, yasak veya değildesi kerih görürüz. Eğer Allah'ın kelamı okunuyorsa, eğer işimiz de yoksa başka meşgaliyetleri, boş eğlenceleri bırakıp ne yapmamız gerekir? Kur'an'a kulak verip kalbimizi açıp Kur'an dinlemek gibi bir meşgaliyetle uğraşmamız gerekir. Allah Azze ve Celle Subhane ve Teala bu konuda en doğrusunu bilendir. Hatta burada bir konuyu da irdelemiş. Ee, i̇mam hutbe verirken mesela cehennemden konuşuyor. Cennetten konuşuyor. Allah'ı zikrin faziletinden konuşuyor. Başka şeylerden konuşuyor. İmamın, İmamın E, hutbesi sırasında bu tarz fiillerde mesela bu örneği de şimdi verecektim abi hapşırmışken yerinde olsun mesela iman hutbedeyken biri hapşırsa ona şey denir mi? alimler bunu konuşmuşlar yerhamıkallah denir mi? alimlerin yine aynı bu ihtilafta ayrıldıkları gibi orada da ayrılmışlar çünkü meselein aslı aynı şey demişler ki nasıl ki konuşan adama sus demek lagusa, e, hapşıran adama yerhamıkallah demek de aynısıdır Sonuçta sus deyince de onu aslında münkerden nehyediyorsun ama usulün yanlış, şeriat bunu yasaklamış. Dolayısıyla yarhamukallah demek evet peygamberin sünnetidir ama nerede değildir? Hutbe sırasında değil. Tıpkı namazdayken sen biri yanında hapşırsa kalkıp ona yarhamukallah demeyeceğin gibidir. Buna kıyas etmiş İslam fakihleri. Demişler ki imam hutbe verirken Allah'ı zikredilir mi? Celle Celaluhu. Ee, bu konuda bu e, konuda Abdurrezzak İbni Cüreş'ten, o da Atadan demiş ki, her türlü imam hutbede konuşuyorken, minberdeyken her türlü kelam yasaklanmıştır. Velev o şöyle bir istisna getirmiş. Önemli işlerde de olsa ancak demiş Allah'ın zikri bundan müstesnadır demiş. Atay demişler ki, insan imam hutbedeyken arefe günü veya bayram günü, bakın buralara da dikkat edin. Bunlar da benzer durumlardır. Buralarda da hutbe vardır, arefe günü. Çünkü biliyorsunuz hac İmamla yapılır, emirle yapılır. Emir Arife günü, Arafat'ta vakfeye durulduğu zaman insanlara namaz kıldırır Müslümanların halifesi. Orada da hutbe verir. Bayram namazında da, bayram namazında da, kurban bayramında da bu iki namazda da yine hutbe verir. Bu iki yer, üç yerde de imam hutbe verirken insan Allah zikredebilir mi demişler. E, ata cevaben demiş ki hayır. Çünkü eğer demiş, insan bu anda Allah'ı zikretmekle meşgul olursa imamın hutbesindeki faydadan meşgul kalır ve hutbede asıl olan, esas olan şey imamın emrettiği ve yasakladığı şeyleri fehmetmek, idrak etmektir. Bu ibadettir zaten başlı başına demişler. Bu ibadetle meşgul olurken başka bir şey zihinle meşgul etmek doğru değildir demişler. Hasan İbni Ali El-Hulvani'den Al Selef'in bazı tatbiklerini buradan nakletmiş İbni Abdülber. Ben onu nakledeceğim inşallah. Haddedena İbni Ebi Meryem E, Ebi Meryem'in oğlu diyor bize haber verdi ki Şeyhibdü Leysi İbni Saad Leysi İbni Saad'a şahit oldum ben. Ve Musa İbni Mus'ab Yahtubuhum yavmul cüm'a Cuma Cuma günü hutbe verilirken onlara şahit oldum. Fekale hutbeti İnna atet laliz valimina naran ahate bihim Suradikuha Biz kafirlere her taraftan etraflarını saracak Onları kuşatacak bir ateşi hazırlamışız. Ayetini okuduktan sonra Fesemiatul <gülüyor> leyf İmam hutbede bunu okuyunca leste işte şöyle dua etmiş. Allahumme la temqitna. Allah'ım bizi oraya düşürme yani bizi onun arasına bize bununla intikam alma bizden. bizi bununla cezalandırma diye Allah'a sığınmış, duada bulunmuş. Caizdir diyenler de bu tarz selef'ten gördükleri uygulamaları nakletmişler kardeşler. Ve İbn Abdülber meseleyi tamamlamak için kendi mezhebini ortaya koyuyor. Diyor ki ellevi aleyhi cemaatül fukaha Allah hjälper <gülüyor> och har en valla jälkur Allah hajra l-iman fi hotbeti. Djurki, faki lärden, kojabir gematun, juzeende och duvet d-dorolan bizegre, messebegre, iman foto badejke, gematten, hipir ne Allah ha zikret, memesigre, ja, yani Allah ha zikret, memesigre, honna duat, memesigre, tider. Och om man muslim ja fella jantet, bixej, ishiten, bixej şey konusmas, och jinnem għallih il-insat och għalli istima, honna duxan susmak, ved dinna mek fajdalan maktar. Vakaturuja, anta l-khorasani, anta kriminal, anta l-khorasani, anta kriminal, anta kriminal, anta kriminal, anta kriminal, anta kriminal, Suh kriminal, anta Yani suh, Arapça tam bir kelime değil. Bu demek anta kriminal, anta kriminal, anta kriminal, anta kriminal, anta kriminal, anta kriminal, anta kriminal, anta kriminal, anta kriminal, anta Ata el -Khorasan ile ikrime diyor ki bırakın sus demeyi şşt, yapsam bile bu bile boş iştir diye onlar fetva vermiş bu konuda katı davranmışlar. Tabi Allah subhanehu ve teala en doğrusunu bilendir. Çünkü Nasr bu konuda açık değildir. Mesela içtihat mahallindedir. O yüzden fakihler farklı farklı görüşler beğen etmiştir kardeşlerim. Az önce söylediğim gibi hutbedeyken aksırana yarhamukallah demekle bir mesele var onu unuttuğum için tekrar dönüyorum buraya. Selamı reddetmek. Mesela imam hutbe veriyor. Hutbeye çıkmış cuma günü veya bayram namazında veya Allah nasip etti. Allah öyle şerefli günlere de nasip etsin inşallah. inşallah. Müslümanlar imamlarıyla, halifeleriyle beraber hacca gittikleri zaman, Kabe'ye, Mekke'de, Arafa'ya çıktıkları zaman, Arafat'ta hutbe verdiğinde böyle ortamlarda ne yapılmaz? Biri girdiğinde, selam verdiğinde veya hapşırdığında buna da karşılık verilmez. Tabi dediğim gibi ihtilaf var. İmam Malik ve ashabı böyle söylemişler. Reddedilmez, cevap verilmez demişlerdir. Ebu Anife ve ashabı da aynı şekilde bu görüşteler. Süfyan Essevri ile evzai sadece caizdir demişler. Allah'ın doğrusunu bilenir. Nafi radiyallahu anh göre Abdullah İbn Ömer, Cuma günü İmam hutbe okurken konuşan iki kimseye susmaları için çakıl taşı atarak ihtarda bulundu. Yani bunu da seleften bir nakil olarak getiriyor sus diyemiyorsun, şit diyemiyorsun. O da adamlar susturmak için farklı bir yol bulmuş. Ama hadisin genel manasıyla aslında bunda yani bu öbür mezhebe giden fakihlere göre bunun da caiz olmaması gerekir. Bakın özellikle bu kitapta e, hadisi koyduktan sonra şer'i istinbatı, alimden içtihadını getirdikten sonra ne getiriyor? Selef'in bazı uygulamalarını misallendiriyor. Sahabeden, tabiinden, etbab-ı tabiinde Bakın sahabe bile olsalar biliyorsunuz hata etmek onlara mahsustu. İnsan oldukları için birbirleriyle savaştılar. İnsan oldukları için aralarına düşmanlık girdi. İnsan oldukları için aralarından zina yapan çıktı. İnsan oldukları için arasına tabi büyük sahabelerden öyle açık fuhuşat işleyen yok da buna benzer. İnsan oldukları için aralarından hata yapanlar çıktılar. Dolayısıyla insan olmaları hasebiyle sahabe de Bazı hatalar yaptılar. Mesela Abdullah İbni Ömer'in sakalını bir tutamdan fazlasını hacdeyken düzeltmesi gibi. Yani sahabenin tabi'nin ve etba'ı tabi'nin fiilleri hüccet değildir. Delil teşkil etmez. Ne zaman? tabi şartları vardır. Yani o diğer sahabeler arasında bunlar usulü fıkıh meseleleridir. konulardır ben özet olarak söylüyorum. Açılır tafsilat usulü fıkıh dersinde irdelenir ama özet olarak bilmek gerekir. Bir uygulama... Sahabenin büyükleri, ilimde büyük olan Abdullah İbni Ömer gibi, Abdullah İbni Abbas, Abdullah İbni Mesud, işte Kâb gibi böyle sahabenin, e, Zeyd gibi ilimde önde gelenlerin arasında olduysa ve onlar buna sustuysalar ve hepsi susup buna rıza gösterdiyseler bu onların icmasına delalet ediyor. Ve onlar bir şeyin varlığını dilleriyle telaffuz edip icma ettiyseler bu onun hüccet olduğunu gösteriyor. Ama bir ferdin yaptığı, bir ferdin söylediği veya bir ferdin inandığı şey bütçe olmaz yani Ayşe i Resulullah Sallallahu Aleyhi ve çıktığında İbn Abbas'la düştüğü ihtilaf malumdur. Peygamber Rabbi ile konuştu mu, konuşmadı mı? Yani biri konuştu derken biri konuşmadı diyor. Bak bir itikatta iki tane görüş var ve hangisi kesin belli değil. Akide'de dahine atmış yeri geldiğinde e, sahabe naslar içtihada açık olduğu için koyduğu hüküm açık ve net belli olmadığı için ne yapmışlar? İtikadi konularda ihtilaf etmişler. Yeri gelmiş fakih konuda ihtilaf etmişler. Osmanla İbn Mesud'un 4 rekat mı 2 rekat mı kılacağız diye aralarında ihtilaf ettikleri gibi. Yeri geldiğinde bu ameli İbn Ömer'in sakalını kısaltması gibi ihtilafa düşmüşler. Belki hani İbn Ömer bir hastalığından kesti, başka bir zarureti vardı. O nakledilmedi ama eğer biz sahabenin her yaptığı ameli hüccet olarak telakki eder isek, hüccet olarak telakki eder isek birçok yanlışı da beraberinde getirebilir. Çünkü İbn Abbas gibi büyük bir sahabe bile Muta'yı helal görerek vefat etmiştir. Biliyorsunuz mutan haramlığı e, farklı evrelerle gerçekleşmiştir. 2-3 kere önce izin verilmiş, sonra da kıyamete kadar, kadar ebedi olarak yasaklanmıştır. Bu yasak i̇bn Abbas'a ulaşmadığı için o kendisi bu konuda rücu etmeden vefat etmiştir. Dolayısıyla eğer e, sahabelerin fiilleri ve sözleri hüccet olarak telakki edilirse, o zaman biz Müslümanlar açık haramları ve helalleri Allah göstermesin, işleyerek Allah göstermesi küfre düşecek bir boyuta ulaşabiliriz ki bu Şeyhülislam İbn Teymiye'nin mesel taklidi konusunu anlatırken insanları küfre nispet ettiğini iddia eden bazı aşırı sapıkların yanlış tahriflerini ortaya çıkartacak önemli bir fıkıhtır. O da şudur. Şeyhülislam İbn Teymiye diyor ki bir müçtehit diyor bir konuda içtihat edip bir Kanaat ortaya koyabilir. O diyor bununla hata edebilir. O hatasında müçtehit olduğu için affedilmiştir ve bağışlanmıştır diyor. Ancak diyor bir mukallit tutar bundan sonra gider onu taklit ederse, gider onu taklit eder ise o adam ona ibadet etmiştir. Onu Allah'a ortak koşmuştur. Şimdi biz biliyoruz ki selef mesel taklit etmişler cahil olan insanlar ee, ilimleri olmayan konularda. Buradan işte yola çıkarak bir takım aşırı yani kendini selefe nispet eden ve selefilikten zerre nasibi, fıkıhtan zerre nasibi olmayan asrın telefileri ne diyorlar? Hanifiler, şafiler kafirdir. Çünkü onlar açık delil var. Peygamber el kaldırmış, delili bırakmışlar da Ebu Hanife'nin görüşüne gitmişler. Bak İbni Teymiye de böyle diyor. Gördün mü bak mezhep içtihat taklit edenler böyle. Burada sözde açılması gereken nokta şurası güzel kardeşim. Bakın İbni Abbas... O kendisine hadis ulaşmadığı için bir şeyi mübah görmüş. O da muta. Ümmet sonradan icma etmiş ki muta haramdır. Kim onu helal sayarsa kafirdir. Doğru mudur? İbn Abbas müçtehittir. Ona nasıl ulaşmadığı için o konuda mazurdur. Öyle mi? Nas, hüccet ona o konuda ulaşmadığı için mazurdur. Ama bir adam kalksa, onun bu içtihadından şu an hak kendisine beyan olduktan sonra Hüccet ve delil kendisine ulaştıktan sonra ben İbn-i taklit ediyorum dese o adam müşrik olur. İbn-i Teymiye bunu kastetmiştir. Yoksa bugünkü Hanifi ve Şafi'lerin avamından, Hanbeli veya Malikilerin avamından, namazın kılınma keyfiyeti konusunda, orucun ahkamında, zekatın ve haçın ahkamında ilmi olmayan meselelerde müşriyet imamların içtihatlarını taklit edenler İbn-i Teymiye'nin sözünde kastettiği insanlar değildir. Bugünküler İbn-i Teymiye'yi yanlış anlayıp ona iftira etmişlerdir. Doğru olan anlayışı ise nedir güzel kardeşlerim? Az önce zikrettiğimiz gibidir. Mesela bunun başka bir örneği İbn Hazm'ın müziği helal saymasındır. Yani ümmet icma etmiştir, ittifak etmiştir ki şek şüphe yoktur selefin arasında. Sonra da müteahilinden İbni Hazm gibi birkaç tane şaz adam çıkmıştır söylemiştir. Hatta İbn Hazm da kendisi muhallada açıkça beyan ediyor. Yani müziğin yasak olmasıyla alakalı sabit olan hadislerin senedini irdelerken kendisi müçtehit olduğu için Senet irdeleyebildiğinden dolayı, ricelleri tanıdığından dolayı kendisine ulaşan hadislerin senetlerinde zayıflık görmüş. Zayıflık gördüğü için de demiş ki bunlar sahih derecesine ulaşmadığı için biz bu hadisleri kabul edemeyiz. Ve kendisi açıkça ifade ediyor ki eğer diyor sahih bir hadis ulaşsa idi bize diyor biz niye helal sayalım bunu diyor. Anlaşıldı mı burası? Yani dolayısıyla İbn Hazm ictihad etmiş, ictihad seviyesinde olduğu için ve ona nasıl ulaşmamış, nasıl ulaşmadığı için burada nedir? Mazurdu. Ama biri kalksa bugün dese ki kendisinden naslar ulaştıktan sonra, sahihliği sabit olduktan sonra ümmet bu anlaşı ittifak ettikten sonra kalksa birisi dese ki ya ben İbn Hazm'ın ictihadını taklit ediyorum. Veliyaz billah onun da küfre düşmesinden korkulur O da ona ibadet etmiş olur. Allah en doğrusunu bilendir. İbnü't-Teymi'nin sözünde. Evet. Ebu Hurayra radıyallahu ta'ala rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cuma gününden bahsederek şöyle buyurmaktadır. Cuma günü öyle bir an vardır ki Müslüman bir kul o vakitte namaz kılar ve Allah'tan bir şey isterse Allah o kimsenin istediği şeyi mutlaka ona verir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o sürenin çok kısa olduğunu eliyle işaret ederek gösterdi. Evet bu da başka bir bab kardeşlerim. Cuma günü babın adı bab meca el fisaatil latifiyemul cum'a cuma günü var olan saat hakkında gelenler babı cuma günü öyle bir saat var ki Allah azze ve celle subhanahu ve taala bu saatte duaları kabul ediyor istenilen şeylere icabet ediyor Allah azze ve celle kulanın ihtiyaçlarını karşılıyor öyle bir saat var o yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam dedi ki illa atahu iyyahu ne isterse Allah o saatte verir cuma böyle mübarek bereketli, önemli bir gündür kardeşler. Mesela bununla alakalı e, İbn-i Abdilber farklı rivayetleri getirmiş. Burada Ebu Hureyre'nin rivayetini almış. Mesela bunlardan bir tanesi gene Ebu Hureyre araç yoluyla gelen diğer hadis. Fil cümhati sa'atun la yuvafiku abdun muslim. Cuma'da öyle bir saat vardır ki Müslüman bir kul ona muvafakat etmesin. Ve huve ka'imin yusalli. O dakikada da o saatte de namaz kılıyor ve ka'im bir haldeyken yes'elullâhe <gülüyor> şey'en Allah'tan bir şey istiyor, illa atahu iyyahu. Allah'ta muhakkak ki ona o istediğini verir. Qale wa ashar asasam biyedi vakaba da asabi ahuk ennahu yukallili yukallili uha. Peygamber diyor elini birbirine geçirerek parmaklarını kabzasını aldı. Şöyle yaparak onun azlığını ifade etmek için işarette bulundu. Yani o kadar az bir süredir. Bu tabi Allah'ın muvaffak kılacak kimseler içindir. Cuma günü dediğimiz gibi geçen hafta biraz izah etmiştik. Neden oruç tutmak mekruhtu, yasaklanmıştı, kerih görülmüştü? Çünkü cuma günü ibadet günü, çünkü cuma günü fazilet günü. Fazilet ve ibadet günü olduğu için insanın güçlü olması gerekir ki ibadette de ne olsun? müctehit olsun, çalışkan olsun. Ve her dakika zikirle, Kur'an'la, tilavetle, ibadetle, duayla cuma günü bunlarla iştihal ettirsin. Dolayısıyla bu bahsedilen bir saatte Cuma günü müminleri duaya teşvik etmek için özellikle Duaya teşvik etmek için bir hadistir Biliyorsunuz dua, muhul ibadet. dua ibadetin beynidir, özüdür kardeşler Yani hepimize düşen Cuma günü bol bol Rabbimize dua etmektir İbn-i Abdülber diyor ki bu hadiste Cuma gününün faziletinin delili vardır Ve aynı şekilde Cuma'nın bir kısmının bir kısmından da faziletli olduğunu delili vardır Şimdi Cuma haftanın içerisinde faziletli gündür Cuma'nın içerisinde de bu dua kabul saati diğer saatlerden üstündür. Bu da şunu gösterir diyor. Faziletler amellerde ve vakitlerde ve eşyada değişebilir. Mesela yani Mekke ve Medine toprak parçasıdır ama mübarek arazilerdir. Öyle mi? Harem bölgesi toprak parçasıdır. Taştır, topraktır ama bütün yeryüzüne göre faziletlidir. İbn-i diyor ki fazilet kıyasla bilinmez. Tevkifidir. Yani tevkifi dediğimi ne demektir bu? Nasıl gelecek, Nasıl bir şeyin faziletini belli edecek ki biz ona faziletli diyeceğiz. Hatırlayın Zat-ı Envat kıssasını. Bakın meseleler hep böyle puzzle gibi, bulmaca gibi. Nasıl bulmacada bazı kelimeleri koyuyorsunuz sağdan sola, yukarıdan aşağı. Bazı şeyler var bilmiyorsunuz ama harfler artık kendiliğinden ortaya çıkartıyor. Puzzle birleşiyor. Fıkıh böyledir güzellik kardeşler. Dikkat ediyorsanız önceki hadisin şerhinde de başka meselelere paralellik kurdum. Burada da şimdi bir meseleye paralellik kuruyoruz. O da nedir? E, faziletin akılla idrak edilemeyeceğini, tevkifi olduğunu, onun naslarla belirte, belirtileceğini ifade etmektir. Mesela Zat-ı Envat kıssasında söylediğim gibi. Orada sahabenin talep ettiği Ya Resulallah bize de bir Zat-ı Envat kıl. Biz de onu işte mübarek sayalım, ondan Allah'a tevessülde, teberrükte bulunalım dedikleri zaman... Ağaca ibadet edelim, ağaç bize zarar verir, fayda verir, o bize bereket verir demek değildir. Biliyorsunuz Kabe mübarektir ama taştır doğru mu? Taştan öte nedir ki yani? Hatta mesela bidatlar vardır. Biz de umreye gittiğimizde hani cehaletimiz sebebiyle bulaşmıştık. Allah bizi öğretti elhamdülillah. İnsanlar samimiyetten taşları örtüye yapışırlar mesela. Yüzünü sürerler taşa öyle mi? Ama Resulullah bir kere yapmamış mesela. Aleyhissalatü vesselam. Hatta orada emri bil maruf polisleri var. Hemen Kabe'nin duvarlağının dibinde. Diyorlar ki sünnet tavaf duadır. Çekilin elinizi sürmeyin yüzünüzü sürmeyin. Yani taş mübarektir. Allah mübarek bir yer dediği için mübarek. Yoksa bizim için taşın bir mübarekliği olmaz. Dolayısıyla Zat-ı bize kılsın derken Sahabe de Allah bir ağacı mübarek Kılsın da şeyi, Bereketli kılsın da biz de ondan Allah yaklaşırız. Hurma ağacı mübarek değil mi? Zeytin ağacı mübarek değil mi? Neyle mübarek? Tevkifi hepsi. Yani tevkifi ne demek? Nas gelip onu mübarek kıldığı için mübarektir. Yoksa bir şeyin mübarekliğine nas gelmezse ve insanlar kafalarından onu mübarek sayarsalar ne olur? Bidat olur. Ne olur? Haram olur. Ne olur? Fısk olur. Niye? Çünkü şirkin kapısı açılmaya başlar. Düşünün şeriatın mübarek kıldığı şeylerde insanlar şirkin kapısını açıyorlar. Şeriatın mübarek kılmadığı şeylerde şirkten nasıl emin olunabilir? Tabi burada e, hadiste ne demişti? O öyle bir saattir ki cuma günündeki saat. O saatte kıyam eden, namazdayken kıyam eden kimse e, o eğer Allah'tan bir şey isterse Allah ona verir. Burada kıyamla alakalı olarak demişler ki kıyamdan kasıt namaz değildir demişler. Delil olarak da Alimran suresindeki şu ayeti getirmişler. مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمَ Allah bu ayeti kerimede ehli kitabın ahlakından bahsederken وإن من أهل الكتاب يا أهل kitaptan öyle insanlar vardır ki la entamnhu ona bir şey emanet etsen ne kadar Bir dinar o sana vaktinde alır getirir ama ölesi de vardır gene ehli kitaptandır Bir bin şey özür dilerim 1000 dinar versen o vaktinde getirir ikinci öyle bir adam vardır ki ona bir dinar 1000 değil bir dinar sen ona bir şey emanet etsen kafasına dikilip Vurmadan o sana geri getirmez. Madhum taalehi kaime yani başına kıyam etmek yani bu bir tabir, bu bir deyim yani başına dikilip illa vereceksin diye adamı sallamaktan başka bir şey değil. Dolayısıyla Cuma günündeki o saatteki kaim olmaktan kasıt da o saatte dua ediyor olmak Allah'tan yalvara yakara ısrarla istemektir. Madhum taalehi kaime ısrarla sen istemeden bir dinarı döndürmez. Yani ısrarla o saatte Allah'tan istemedikçe Allah Azze wa Celle subhanahu wa ta'ala att Allah har sagt att Allah har sagt att khufya. har sagt att Allah har sagt att Allah kadar sagt att Allah khufya, gizli att Allah har sagt att Allah har sagt att Allah har sagt att Allah har sagt att Allah har Allah subhanahu wa taala en doğrusunu bilendir. İbn Abdülberdiyor ki: "Ala hadhal cemaatü'l ulema, alimlerden bir cemaat bu kavli fe'dir illa enne ihtilafet fiha'l a'sar ve'l amsar." Diyor ki: "Bu vaktin ne olduğu konusunda alimler ihtilafa düştüler. Bazı şehirlerin fakihleri farklı görüşlerde bulundular. Abdullah İbn Selam o dedi ki: "Bu vakit ikindi namazından sonra güneşin batışına kadar olan vakittir." dedi ve ona da diyor bazı kavimler selef'ten tabi oldular. Bunların hücceti ise diyor şu rivayetlerdir. Sonra hadisleri getirmiş. Mesela bir tanesini okuyayım. "Yevmul cum'ati ifnata 12 yuridu sunnata 10 saat." Diyor ki cuma günü 12 istenen saattir. "Fiha saatun la yu'cet muslim." Öyle bir saat var ki vardır ki o 12 saatin içerisinde hiçbir Müslüman olmasın ki yeselullah fiha Allah'tan bir şey istememiş olmasın. illa İlla Allah ona vermiştir. Buraya dikkat edin. Onu arayın. Onun peşine düşün. Ahiri saati badal asri. İkindi namazının son saatinde bunu ne yapın? Arayın. Ebu Davud Nesayir rivayet etmiş. Hafız İbn Hacer Fethülbari de Hasan Senet'te rivayet etmiş. Birçok hadis ehli de muhaddis de bu hadisi nakletmişler kardeşler. Başka bir kavim bu saatin hangi saat olduğunu anlatırken dediler ki Cuma günü o saat e, namaza e, namaza başlanılan, ikamete ka, kaim olmaya başlanılan vakitten namazdan çıkıp selam verilene kadar var olan vakittir dediler. Onların da hücceti şu hadis. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem rivayet ediyor. İnne fil cum'ati saatu minen nahar ila yas'alul abd fiha şey'an, cuma günü öyle bir saat vardır ki kul Allah'tan bir şey istemeyi versin, illa ata sualehu. Allah ona istediğini vermiştir. Geceyi ay saatiye denildi ki peygambere ey Allah'ın resulü o saat hangi saattir? Kan hayne tukamus sala ilal insiraf minha. Namaza ikame edilmeye başlandıktan sonra namazdan çıkana kadar olan vakittir dedi bu hadiste Tirmizinin sünnünde tahric ettiği bir hadis. Yalnız hadis münker bir hadis, metruk bir hadis çünkü hadisin senedinde İbn Hibban'ın babasından onun da dedesinden diye naklettiği senet var. Bu senetteki adamlar ittiham edilmiş, hadisi terk edilmiş adamlar. O yüzden hadis zayıf olduğu için bu kavilde ne oldu? Dolayısıyla zayıf olmuş oldu. İbn-i Abdülber diyor ki, Ketir i̇bn Abdullah denen bu adam, bu Tirmizi'nin getirdiği rivayette var olan adam, bu adam diyor zayıftır, daifun mensubun ilelkedbi, yalana nispet edilmiş bir adamdır, zayıf bir ravidir. Onun hadisiyle ihticaç yapılmaz, hütçe tanınılmaz ve benzeri getirdiği hadislerin hepsi de metruktur demiş. Başka bir kavim bu saatten konuşurken demişler ki cuma günü zikredilen bu saat demişler imam hutbeye başladıktan sonra namazdan çıkana kadardır. Az önceki kavim ne demişti? Namaza başlanıp tekbir alındıktan çıkana kadardır. Bunlar da dediler ki imam hutbeye çıktığı andan hutbeden inip namaza başladığı ve artık namazdan çıktığı vakte kadardır dediler. Tabii bunlar da bazı hadisler, bazı rivayetler getirdiler. Yalnız o hadislerin senetlerinde de benzer taanlar, eleştiriler. Hadis ehli tarafından aynı şekilde yapılmış kardeşlerim. Burada İbnü i Hümeyt'ten, o da Harun'dan, o da Ambeseden, Salim'den, Said İbnü i Cübey'den, o da Abdullah İbn-i Abbas'tan şunu nakletmiş. Diyor ki, Es-saatü'lleti tuzker <gülüyor> yevmul cüm'e ma beyni salatel asr ile hurub-i şemsi. İbn-i Abbas da Abdullah İbn-i Selam'ın mezhebine gitmiş. Bakın şimdi Abdullah İbn-i Selam'la Abdullah i̇bn Abbas'ın ikisinin de aynı kavrı belirtmesi aslında bu mezhebin kuvvetliliğini gösterir. Neden? İkisi de çünkü sahabenin en fakih, en alemi. Abdullah İbn-i Selam ehli kitabın ilmini çok iyi biliyordu. Yahudiyken Müslüman olan sahabeydi Abdullah İbn-i Selam. Yahudi din adamıydı. Allah onu İslam'la şereflendirdi. Ee, Abdullah i̇bn Abbas ise sahabenin en fakih, en alemi, peygamberin kendisine hayırla dua ettiği, peygamberin güzide talebesi Abdullah i̇bn Abbas. İkisi de ne demiş kardeşler? ikindi vaktinden güneşin battığı son vakte kadar. Yani ikindi namazından sonra. Yani günün bittiği o son vakittir demişler. Bir de burada şuna dikkat çekmişler. Bu mezhebe gidenler demişler ki eğer az önceki okunan hadiste kul namazda kaim olduğu müddetçe Allah'tan istediğinde Allah ona verir ifadesinden kasıt. O dua saatinde namazda olmak gerekli olsaydı demişler. Bu fakihler İkindi'nin son vaktine işaret etmezlerdi Çünkü biliyorsunuz ki ikindinin son vaktinde namaz kılmak nedir? Mekruhtur. Çünkü kerahiyet vakti girmiştir. He o zaman hadiste irade edilen kaim sıfatından irade edilen mana neymiş o zaman? O saatte yalvara yakara Allah'tan dua etmek yoksa namazda bir fiil olarak bulunmak demek değildir. Evet son hadis bitiriyoruz inşallah. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayete göre şöyle demiştir. Tur dağına çıkmıştım. Orada Kabül Ahbar ile karşılaştım. <gülüyor> Birlikte oturduk. Tevrat'tan bazı şeyler anlattı. Ben de ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinden anlattım. Ona anlattığım hadislerin biri de şuydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Evet. Üzerine güneş doğan günlerin en hayırlısı cuma günüdür. Evet. O günde Adem yaratıldı. Cennetten o gün çıkarıldı. Tevbesi o gün kabul edildi ve o gün vefat etti. Kıyamette o gün kopacaktır. Cuma günü bütün hayvanlar şafak vaktinden güneş doğuncaya kadar acaba kıyamet bugün mü kapacak diye korkularından kulak verip dinlerler. Sadece insanlar ve cinler bu olaydan gafilirler. O cuma gününde öyle bir saat vardır ki Müslüman bir kul o vakitte namazı, namazda olur ve Allah'tan bir dilekte bulunursa Allah mutlaka onun dileğini verir. Kap, bu dediğin saat senede bir gün müdür diye sorunca ben de her cuma gündür dedim. Bunun üzerine kap, Tevrat okuyarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle e, doğru söylemiş dedi. Ebu Hurere sözünle şöyle devam etti. Ondan ayrıldıktan sonra Basra bin Ebu Basra el-Gıfari'ye rastladım. Bana nereden geliyorsun dedi. Ben de Tur'dan geliyorum dedim. O da oraya çıkmazdan önce seninle görüşseydim. Sen oraya çıkmazdın dedi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle eşittiğini söyledi. Üç mescitten başka yerlere ziyaret maksadıyla yolculuk yapılmaz. Mekke'deki Mescid-i Haram'a, Medine'deki bu mescidime ve Kudüs'teki İlya'da Beyt-i Makdis'e. Ebu Hureyre'le dedi ki, daha sonra Abdullah bin Selam'a rastladım ve ona Kabil Ahbar'la birlikte olduğumu ve Cuma günü ile alakalı görüşmemizi anlattım ve kab bu değerli saat senede bir gündür dedi, ee, dedim. Abdullah bin Selam, Kab'a yalan söylemiştir dedi. Ben de Tevrat'tan okudu ve her Cuma günü olduğunu kabul etti dedim. Bu sefer Abdullah bin Selam, Kab doğru söylemiş dedikten sonra o vakit o, o vaktin hangi saat olduğunu biliyorum dedi. Ebu Hureyre dedi ki, ben Abdullah bin Selam'a onun hangi vakitte olduğunu bana söyle, benden gizleme deyince, Abdullah bin Selam o Cuma gününün son vaktidir dedi. Ebu Hureyre, Cuma gününün son vakti nasıl olabilir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, Müslüman bir kul namaz kılarak o vakitte bulunursa buyurdu. O vakitte o vakitte de namaz kılınmaz deyince Abdullah bin Selam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturup namaz için bekleyen kimse namaz kılıncaya kadar namazı sayılır demedi mi deyince ben de evet dedim. O da işte bu odur dedi. Yani o kadar güzel bir hadis ki Allah sallallahu aleyhi ve sellem, böyle güzel meclisleri cennette bize nasip etsin fıkıh sahibi, fakih, Allah'ın peygamberine sevimli olan insanlar bir araya gelmiş ilmin mütalasındalar. Yani bu hadiste o kadar sonuç çıkarmış ki İbn-i Abdülber. Çok fazla şey var. وَفِيْهِ وَفِيْهِ وَفِيْهِ دَلَالَتُونَ Bunda şunun delili vardır, bunun delili vardır diye uzun uzadıya zikretmiş. Tabi ben hadisin uzun şerhine geçeceğim ama öncelikle burada İbn-i Abdülber Yezid İbn-i Hadi denen hadisin ravileri arasında bir şahıs var İbn-i Abdülber. O ilk defa şu anda karşımıza çıktığı için onunla alakalı biraz bilgiler burada nakletmiş. Yezid İbni Abdullah İbni Husam İbni Hadid'den bu kimse Medine ehlinin fakihlerinden Ebu Abdullah künyesiyle künyelenmiş. Kendisinde biraz şaşılık var. O yüzden Ağraç lakabıyla lakaplanmış. Medine'nin muhaddislerinden bir tanesi hicri olarak 139 yılında vefat etmiş. İmam Malik ve Les gibi Medine'nin fakihleri kendisinden hadis nakletmişler. Yahya İbn-i Ma'in de kendisinin sika olduğunu ona sorulduğunda bu rabi Yezid İbn-i Hâdi denen bu şahıs sorulduğu zaman sika olduğunu söylemiş. Burada e, neyin, fıkı, neyin delili var? Fıkhın ve ilmin e, için yolculuğun delili var. Biliyorsunuz Tur'da nerede? Sinalı. Yani Mısır-İsrail sınırında bugün. Oraya yolculuğa çıkmış. Ebu Hureyre, Tuğr'a gitmiş. Allah bize de nasip etti çıktığımızda. Ee, <gülüyor> Abdullah İbni Selam nasıl Ebu Hureyre işte Resulullah'tan şu hadisi duysaydın oraya yolculuğa gitmezdin dediği gibi biz de Tuğr'a gittiğimizde kardeşler bize biraz kızmışlardı. Siz niye oraya gidiyorsunuz falan. Bilmiyorsunuz hadis var. Üç tane mescidin haricinde başka mescide gidilmez. Aynı istidlali de Abdullah İbni Selam Ebu Hureyre'ye getirmiş. Ee, i̇nsan tabi tağçüb ediyor, tebessüm ediyor bu ilginç tevafua. burada tura çıkması tabii ayet-i kerimede Allah azze ve celle helak ettiği kavimlerden, geçmişte yaşananlardan bahsederken fesiru fil ardi fen duru keyfe kana aqibeti'l Yeryüzünde gezin, dolaşın bir bakın da işte o ifsad edenlerin akıbetinin ne olduğunu görün. İnsan ziyaret, ibadet kastıyla Bu üç mescit dışında hiçbir mescide yolculuk yapamaz. Ama yolunuz düşmüş oradan geçiyorken bakmışsınız ve vesaire hani geziye çıkmışsınız. Bu tarz kasıtlarla yapılması noktasında alimler cevazlığına dair fetvalarda vermişler. Ama tabi dediğimiz gibi özellikle bu peygamberin bahsettiği hadis. Üç mescide yolculuk yapılmaz. Özellikle bugün müşriklerin zaten hani dinin aslını bozmuşlar. Şirk işlemekle müşrik olmuşlar ama dinin fırında da Şeriatı muhalefet ediyorlar. O da nedir arkadaşlar? Eyüp Sultan gibi mescitlere böyle mübarek türbe zat dedikleri insanların kabirlerine yolculuk yapıyorlar. Özellikle belediyelerde sağ olsun layık devletin e, yerel kurumları sağ olsun bu batıla çok yardım ediyorlar. Otobüs tahsis ediyorlar. Tasamsun'dan bilmem ne belediyesi otobüs kiralamış. Eyüp'e ziyarete adam getiriyor. Bunların hepsi haram olan peygamberin yasakladığı şeylerdir. Bir tane bu konuyla alakalı, hani alakalı olduğu için i̇bn Abdilber getirmiş bir hadis uydurulmuş. Dört mescit vardır ki onlara ziyaret caizdir. Mescidi Haram, Mescid-i Nebevi, Kudüs, Beyt-i Maktis. Dördüncü olarak Mescid-i Cunt denen bir mescit. i̇bn Abdilber diyor bu hadis münkirdir. Yani aslı yoktur, esası yoktur, uydurulmuştur. Bu bahsedilen Cunt Mescidi denen yer Yemen'de bir mescittir. Tavus bir beldesindedir diyor. Yemen'in bir beldesidir Tavus ismi. Orada vardır bu mescit diyor. Oranın pis kabir e, kabirperestleri uydurmuşlar. Peygamber'e nispet etmişler. Bu uydurma bir hadistir. Bu konuda dediğimiz gibi sahi olan tek hadis, üç mescidin dışında başka mescide yolculuk yapılmamasıdır. Tabi burada başka nelerin delili var? İbn-i Abdülber diyor ki, Kâb-ül Ahbar e, kimdir? Burada ilk Ebu Hureyre Tur'da onunla karşılaşmıştı. Kabe el-Ahbar Tabii'nin büyüklerinden, sika, güvenilir kimselerden bir tanesidir. Tabi'nin alimlerindendir. Yani insanlar ona ilim fetva sormuşlar. Onun ne zaman Müslüman olduğuyla o çünkü ehli kitap da ehli kitabın ilmini iyi biliyordu. onun ne zaman Müslüman olduğuyla alakalı ihtilaf var. Ömer İbnü'l Hattab'ın döneminde Müslüman oldu diyenler var. Ondan önce Müslüman oldu diyenler var. Ama özet itibariyle kendisi o dönemde en fakih, en alim insanlardan biri. Hatta Ömer İbnül Hattab kendisine çok fetva sorarmış. Fetva sorduktan sonra da araştırmazmış. Yani onun ilmine bu kadar güvenilmiş. kabul Ahbar'ın ilmine. Çünkü kendisi Tevrat ilmini çok iyi bilen biri. Eski bir Yahudi. Tevrat'ı çok iyi biliyor. Çok iyi tanıyor. E, çok bilgi sahibi bu konuda. O yüzden hadise dikkat ederseniz Ebu Hureyre Turdak onunla karşılaştığında ne konuşuyor? Tevrat'tan bazı şeyler anlatıyor burada şunu da deli var. İbn Abdülberg bunu anlatıyor. İlim sahipleri doğruyu yanlışı birbirinden ayırabilenler İsrailiyat nakledebilir. Yani İsrailiyat dediğimiz Tevrat ve İncil'de var olan bilgiler. Şimdi biliyorsunuz Tevrat ve İncil'de yanlış, batıl görüşler de var olan var yani. Çünkü insanlar yazmış, eklemeler yapmışlar biliyorsunuz. Öyle saçma sapan şeyler var ya işte Tevrat'ta Allah yeryüzüne indi de İşte İsraille yani Yakup Aleyhisselam'la güreşti. Yakup Aleyhisselam Allah'a güreşte e, galip gelince Allah da İsrailoğullarına e bu yüzden gazap etti yazıyor Tevrat'ta. Veya işte Hıristiyanlar tahrif ettiği İncil'de Lut'un kavmi helak olunca erkek erkeğe ilişkiye girdiklerinde Lut'la kızları kurtuldu diye işte kızlar kendi arasında konuşuyor diyorlar. Birimizi seçelim o da babamızla ilişkiye girsin ki zürriyet devam etsin yoksa insanlık yok olacak. Sanki o dönemde başka insan yok yeryüzünde. Yani oysa ki İbrahim Aleyhisselam teyze oludur Lüt Aleyhisselam'ın diğer şehirde yaşıyor. Yani insan falan var. Tabii insanlar tahrif ettikleri için, elleriyle yazdıkları için böyle batıllar var. Şimdi bilenler ayırt edebiliyorlar. O yüzden Ebu Hureyre de ilim sahibi olduğu için, ashab-ı suffah'da yetişen ilim talebelerinden olduğu için, kabul Ahbar hem Tevrat'ı bilen hem de şerî hukuka vakıf olan biri olduğu için kendi aralarında ehli kitabın bilgilerini ne yapıyorlar? Birbirlerine aktarabiliyorlar. Tabi burada tekrardan Cuma günün fazileti var. Az önce zikrettiği gibi Ebu Hureyre'nin naklettiği hadiste olduğu gibi Adem bugün de yaratıldı, bugün de cennetten çıkartıldı, bugün de tövbesi kabul oldu, bugün de vefat etti ve kıyamet gününde de bugün de kopacak diye. Ve ardından getirdiği hadis var. İns ve cinnin dışında herkes o günden korkar diye. Gerçekten her Müslümanın da o gün kalbinde bir korkuyu taşıması lazım. Biz biliyoruz kıyametin ne zaman kopacağını Allah'tan başka kimse bilmez. Ancak Cuma günü bu korkuyu yaşamak, Allah'a karşı korkunun kalpte var olmasındandır. Allah'ı bilmektendir, tanımaktandır. Yani yoksa insan ahmaklığı değildir. Bazıları bu korkulara ne oluyor falan bak hiçbir şey yok gibi böyle kafirler, şeytanlar basit alabilirler. وَمَنْ يُعَذِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ Kim Allah'ın dininin şiarlarını yüceltirse şüphesiz o kalplerinin takvasındandır. Musa i̇bn Muaviye, Ebu Muaviye'den o da amaçtan Mücahid'den ve Abdullah İbn-i Damre'den, Kâbul Ahba'dan şunu nakletmiş... Sada'kati yamul cümhati tuda'af. Cuma gününe has olarak verilen sadakalar kat kat kat arttırılır. Da'afe, Arapça raba gibidir. Riba, faiz demektir Arapçada. Biliyorsunuz, adam'a ben bu kalemi mesela veriyorum, faizle geri üç kalem olarak alıyorum. Niye buna faiz deniyor? Raba, bir verdin üç oldu. Yani iki arttı. Tada'afe, ar riba, yani artmak, çoğalmak e, bu manada kullanılmış ve burada irade edilen şey cuma günü zaten Allah azze ve celle normalde sadakaları kat kat artırır. Bir de cuma günü özellikle verilen sadakayı Allah azze ve celle Subhanahu wa taala misliyle arttırır kardeşler. Gene diyor burada eee gayb ilmiyle alakalı bilgilerin gayb ilmiyle alakalı bilgilerin sadece Allah'a has olduğunun delili vardır. Ayet-i kerimeye getirmiş. Biliyorsunuz e, meşhur bir Cibril hadisi var. Müslim rivayet ettiği. Cibril aleyhisselam bir gün insan kılığında geliyor ve sahabe görüyorlar onu ama Cibril olduğunu bilmiyorlar. Bana İslam'dan haber ver, imandan haber ver. Bazı sorular soruyor. Peygamberimiz de cevap veriyor. Peygamberimizin dizinin dibine oturuyor ve orada e, kıyameti sorduğu zaman Nebi Sallallahu Aleyhi diyor ki: "Mel mes'ulu anha bi'alemi min es-sa'il." Soran sorulan sorandan daha bilgili değildir. Sorulan sorandan daha bilgili değildir. Peygamber zaten Cibril olduğunu biliyordu aleyhissalatü vesselam. Şimdi dese ki Cibril sen benden daha iyi biliyorsun orada herkes onun Cibril olduğunu anlar. Burada peygamberin kelam kullanırken, söz kullanırken de zekası ortaya çıkıyor. Soran, sorulan sorandan daha bilgili değildir. Yani sorulanın ve soranın sıfatını açıklamıyor, kimliğini açıklamıyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Zaten bu hadis hadiste açık başka bir delilde nedir? İnsanların melekleri müşahede edebileceğidir. Yani insanlar melekleri insan sıfatında, insan suretinde görebilirler. Bak bütün sahabeler görmüş bu peygamberlere has bir şey değildir dolayısıyla. Ayet-i kerime de Allah azze ve celle zaten diyor ki inname alimu haynde rabbi tekib. Onun e, delili şey ilmi ancak Rabbinin katındadır. Rabbinden başka hiç kimse onu bilemez. İbn Abdül Behhud da güzel bir şey söylüyor diyor. Kıyametin alametleri çıkmıştır diyor. Birçokları Artık diyor ona az bir vakit kalmıştır. Allah rahmet etsin. 500-600 sene geçti vefat ettikten sonra. Bugüne varsa herhalde ne söylerdi? Burada ayet-i kerimeye getirmiş. لَا تَعْتِيكُمْ اِلَّا بَغْتَةً O size gelecektir. illa بَغْتَةً Bagtaten olarak. بَغْتَةً Arapça fec'etan. Aniden. Büyük bir sesle, büyük bir hışımla. Gaflette olduğunuz, beklemediğiniz bir anda gelecektir. Ayet-i kerimesini getirmiş. Allah bizi o güne ulaştırmasın. Çünkü diyor hadis-i şerifte kıyamet insanların en şerrilerinden üzerine kopacaktır la takomu sa e illen yakul ayyuhad minennase allah allah İnsanlardan kimse allah allah deyince demeyinceye kadar böyle Allah'ı zikredecek kimse kalmayinceye kadar da kıyamet kopmaz diyor shirarul <gülüyor> nas insanların en şerli üzerine kopacak Allah bizi o zamana ulaştır masallah canımız müslüman olarak kalsın Allah subhanahu ve taala hadis-i şerifte dikkat edilmesi gereken başka bir nokta da Herkesin kendi yanında var olan hakkı beyan etmesidir. Burada dikkat ederseniz Abdullah İbni Selam'ın, Ebu Hureyre'nin ve Kabul Akbar'ın bilgilerinin mütalaa etmesi, karşılaştırması, onları doğru anlayıp anlamadıkları noktasında birbirlerini kontrol etmelerinin açıkça delili vardır. Başka son bir noktada Abdullah İbni Selam gibi büyük bir sahabenin Kabul Akbar gibi büyük bir tabiinden, büyük bir ilim talebesi hakkında söylediği söz Kedeb sözüdür, yalan söyledi sözü. Bakın bu Ayşe radıyallahu anhının İbn Abbasla konuşurken de söylediği sözdür. Hani Rabbiniyle konuşmuş, Rabbini görmüştür. Özür dilerim. Konuşmak diye nak deyiyorum. Rabbini gördü mü görmedi mi ihtilafı? Rabbini İbn Abbas e, görmüştür. E, deyince Ayşe diyor yalan söylemiş o. E, İbn Abbas Ayşe için söylüyor. Özür dilerim. Karıştırıyor olabilir. Bu sahabenin örfünde yalan söylemiştir derken hakiki manada yalan söylemeleri değildir. Yalan den kasıt Ahda'dır. Arapların örfünde o dönemde Kedebe kelimesi hata ettiği manasında kullanmıştı. Daha sonra Ebu Hureyre kabul Ahbar'ın diğer söylediği sözünü nakledince o zaman da diyor ki sadaka. O zaman doğru söyledi. Yani isabet ettiği manasında. Dolayısıyla eğer bir noktada hak varsa, yanlış, batıl varsa sahabe edeple ne yapıyordular? Birbirlerini konularda düzeltiyorlardı. Burada kalalım inşallah. Cuma babına kaldığımız yerden devam edeceğiz Haftaya Allah nasip ederse Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah verirseniz Sözlerinin güzelliğinden Bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır Ve ahire davanene Bilhamdülillahi radul alemin Subhaneke Allahümme ve bihamdik Eşhedü en la ilahe illa ente Estağfurke ve tuvhilek